George Simenon Katili Herkes Bulamaz Seslendiren Akın Altan 1. Para kalırsa Bay Sorgu Hakimi, müsaade buyrulursa kendi anlayışıma göre vazifeyi açıklayayım. Ne zaman ki... Polis komiseri gözleri muallakta bir sineğin uçuşunu seyrederken susu verdi. Baktığı şey sinek değil, küçük köy doktorunun pırıl pırıl parlayan, aynı zamanda gülmekten katılan diyebileceğimiz gözleriydi.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 Fakat maalesef bazılarına benim laflarım sorgu hakimi anlamış hiç de fena bir adam olmayan babacan komiserin cinayet yerinde bulunduklarından beri doktorun mevcudiyetine sinirlendiğini ilk defa fark etmiş değildi. Komiser hoş, babacan bir adamdı ama fazla can sıkıcı ve ukalaydı. Doktora da fena sinirleniyordu. Biraz da hakkı vardı. Hakimle doktor bir briç partisinde ahbab olmuşlardı. İkisi de genç adamlardı. Bununla beraber sorgu hakimi Doktor Dolunt'un bugünkü garip haline de şaşmıyor değildi. Küçük bir kirebinin içinde 12 kişiydiler. Bir jandarma bahçe kapısında nöbet bekliyor, halkın birikmesine mani oluyordu. Bunun için de büyük bir zahmet sarfına lüzum yoktu. Mütecezisler içeridekiler kadar ya var ya yoktu. Müthiş sıcak vardı. Bahçedeki iki cılız elik ağacının gölgesi kim bilir nerelerdeydi. Evin içinde de bir dil hem serinlik yoktu. Cinayet tahkikatına gelenlerin hepsi rahat ve sakindiler. Yalnız bu mini minicik köy doktoru yerinde duramıyordu. Onun böyle olduğu görülmüş şey değildi. Ha, şunu söylüyordum hakim bey. Maktul'ün hüviyetini anlar anlamaz biz... Dolun kendini haymış mula hay dememek için güç tuttu. Dudaklarını ısırdı. Hepsi yanlış yoldan yürüyorlardı. Ama hepsi... Polis komiseri de bunların üstüne tüy dikiyordu. Onlar hiçbir şeyden anlamıyorlar. Anlamayacaklardı da bu gidişle. Doktor, böyle bir tahkikatta ilk defa bulunuyordu. Polis romanları müptelası değildi. Gazetelerde cinayet haberlerini hiçbir zaman okumazdı. Böyle olduğu halde, işte ilk defa olarak hazır bulunduğu bir cinayet tahkikatında her şeyi gün gibi aşikar görüyordu. Halbuki... Böyle yüzlerce tahkikat yapmış olan alakalılar cehalet içinde yüzüyorlardı. Doktor onlara gülmemek için kendini güç zapt ediyordu. Mesela duvarın altında parmak izleri aramaya kalkan şişman memura ''Biraz ciddi ol arkadaş, senin gibi yaşlı başlı aile babası bir adamın odanın içinde emekliye emekliye parmak izi araması doğru şey mi?'' ''Tabii o da şu dakikaya kadar bir ipucu ele geçirmiş değildi.'' Değildi ama bu esrarengiz meseleyi halletmek de bu kadar zor bir şey olmasa gerekti. Hatta düşünülürse halli pek kolay bir meseleydi. Ama biraz düşünmek lazımdı. O da düşünüyor, doğru bir muhakeme yürütüyordu. Şu Duon denilen adam bana bir defa telefon etti. İkinci defada bu şorttan beni aradıysa demek ki bütün tahkikatı yapanlara dönüp de Ele geçirmek istediğiniz adamın şu dakikada nerede olduğunu içinizde bir ben biliyorum diyebilmek ne güzel bir şeydi. Adamın nerede olduğunu bilmemek için insanın bir muhakeme yürütmemesi lazım gelir. Çünkü doğunun şekil ve şem halini her tarafa haber vermiş olmalarını bilmemesine imkan yoktur. Bu halde şimdilik hiçbir yere kımıldayamaz. Mesela bir istasyonda şimendifer bekleyemez, Bir otobüs durak yerinde Paris'e hareket edecek olan arabayı durdurtamazdı. Durdurtmaması için bir sürü sebep vardı. Derhal fark edilirdi. Kalkıp bir otele gitmesine de imkan yoktu. O halde şimdi şu saatlerde katil, küçük Bushvo kasabasının gölge dolu sokaklarındadır. Belki de yine gölgeli bir kır kahvesinde bir kenarcıkta oturuyordur. Bu sefer sorgu hakimi fikrini beyan etti. Benim fikrime göre bu cinayet kadın yüzünden işlenmiş bir cinayettir. İki erkek bir kadın. Bu ezeli bir horozla bir tavuk hikayesi. Hiç eskimiyen hikaye. Herhalde bu üç kişi şuracıkta beraber yaşıyorlardı. Yahut da üçüncüsü bir yerde saklanıyordu da meydana çıktı. Maktul'ün resmini Paris'e gönderdiniz değil mi komiser bey? Akşama varmaz kim olduğunu öğreniriz. Bereket versin doktordan otopsi yapmasını istememişlerdi. Bu sıcak havada bir ölüyü kesip biçmek hiç de tatlı bir şey olmazdı. Ölünün elbiselerini çıkarmışlar, çırılçıplak yatıyordu. Her uzvundan fevkalade kuvvetli bir adam olduğu anlaşılıyordu. Sol kolunda dövme çıplak memeli bir kadın resmi çizilmişti. Yapılan müşahede enteresandı. Bir defa adamın öldüğü saat dün gece 10 ile 12 arasıydı. 2. Ölüm tam kalbine saplanan bir bıçak yüzündendi. Ama bundan evvelde maktul birkaç yerine bıçak yemiş, Hatta bazı yerlerinde yumruk izleri vardı. Bütün bunlar maktüle öyle birdenbire haberi olmadan hücum edilmediğini haber veriyordu. Demek ki önce bir kavga olmuştu. İki düşman birbirine bıçaksız hücum etmişler, yumruk yumruğa dövüşmüşlerdi. Sonra birdenbire bir tanesi eline bir bıçak geçirmişti. Vaka yatak odasında değil mutfakta geçmişti. Yatak odasında geçmiş olsa bir iz bulunmamasına imkan yoktu. Bu kadar dövüştükten sonra vakanın mutfakta geçtiğine delalet edecek ufacık ufacık şişe kırıkları mutfağın taşları üstünde bulunmamış mıydı? Demek ki Dugon adamı öldürmüş, gömmüş, ondan sonra da mutfağı iyice süpürmüştü. Yoksa kırılan şişenin ufacık parçaları mı bulunurdu? Sonra o telefon. Bu telefon meselesi üzerinde muhakkak durmalıydı. Birisi öldürülsün, ondan sonra da götürüp ölü gömülsün, Ondan sonra da kalkıp bir doktor gönderilmesi için telefon edilsin. Böyle şey olamaz. Bu normal bir şey değil. Bu işin içinde bir sır var. İşte bunu bulmak lazım. Hiçbirini öldürüp de gömen adam doktora, şurada bir yaralı var, aman doktor yetişin diye telefon eder mi? Uzun lafın kısası, siz demek bu evde oturanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz, reis bey. Hiç insan belediye reisi olur da, Kendisini bu mevkiye seçenleri tanımaz olur mu? Ben yerlileri tanırım. Buraya gelip kalan yabancıları nasıl tanıyabilirim? Gelirler, nerede olduklarını, isimlerini, cisimlerini katibime yazdırırlar. Kalkarlar giderler. Haklarında tahkikat yapmaya hiçbir salahiyetim yoktur. Adam gelmiş, isminin Duğan olduğunu yazdırmış. Fakat yanındaki kadının ismini yazdırmamış. Ben de işin içinde hiçbir acayiplik görmedim. Bu nevi sözüm ona aileler her yerde bulunur. Bu adamın hangi kadınla oturduğunu tahkik etmekte bana düşmez. Küçük doktorun gözleri hala zeka içinde parıldıyordu. Mesele onların sandıkları kadar basit değildi. Bir işte nasıl inatçıysa bu meselede de işin sonuna kadar gidecekti. Muhakeme yürütmeye devam ediyordu. İşin başından başlıyor, ta sonuna ölüm noktasına kadar geliyordu. Genç kadın yarı çıplaktı. Güneşten yanmış vücudu olgun ve sulu bir meyve gibiydi. Birbirlerine sokulmuşlar konuşuyorlardı. Kadın gelip erkeği öpmüştü. Şimdi onları kendi hayatları içinde görmeye çalışıyor, yaşatmaya çalışıyordu. Böyle yaparsa ancak bu meseleyi halledecekti. Onlar iki kişiydiler. Burası muhakkak sorgu hakimi ne düşünürse düşünsün katiyen üç kişi bir arada yaşamıyorlardı. Evin içinde esen bu hava bir çiftin havasıydı. Birbirini seven ve yalnız aşk düşünen bir çiftin yaşadığı yerdi burası. Öyle sorgu hakiminin ezeli hikayesi gibi iki orozla bir tavuğun kümesi değildi burası. Burası yalnız birbirlerini düşünen balayında bir erkekle bir kadının yuvasıydı. Sonra bir defa genç kadın öyle kolu düğümlü ayı gibi bir erikle düşüp kalkacak cinsinden birisi değildi. Doktor düşüncelerinden bir polisin sesiyle uyandı. Polis memuru Komiser ''Şunu buldum.'' diyordu. 3 Doktor, neredeyse memurun elinden uzattığı şeyi kapıp alacaktı. Bu, içinde beyaz bir toz bulunan küçük bir paketti. Doktor, hemen parmağını ağzına götürüp ıslatmış, beyaz tozu tatmak üzereydi. Komiser, gayrimemnun bir yüzle doktorun ne yaptığına bakıyordu. Kaşları her zamankinden çatıktı. Doktor sanki bütün bu tahkikatı o idare ediyormuş gibi, ''Başka şey bulun, başka şey.'' dedi. ''Hem sonra bu paketi siz nerede buldunuz bakayım? En tuhafı da orası ya doktor bey. Sandık odasından matmazel'in çamaşırları arasında. Bu halde bu paketin kutusunu da adamın eşyaları arasında bulacaksınız. Üstünde bir eczanenin yaftası bulunacak. Arayın adamın eşyalarını.'' Genç polis hafiyesi şefine, doktorun söylediğine itaat edip etmemek lazım geldiğini soran gözlerle baktı şef. Öyle bir şekilde omuzlarını kaldırıp suratına çevirdi ki, ''Ben ne halt karıştırayım. Herif her şeye burnunu sokuyor, kimse de sesini çıkarmıyor. Ara bakalım sen de öyleyse.'' demek istiyordu. Bu nevi tahkikata memur olanlarda garip bir hastalık vardır. Bu hastalık, müzayedeyle satış yerlerindeki müşterilerin hastalığına pek benzer. Nasıl bu müşteriler her satılan şeyi uzun uzun yoklarlar, okkalarlarsa, ok Cinayet tahkikatında da önüne gelen her yeri, her şeyi karıştırır. Bir evin hususi hayatına ait her şey belki de biraz farklı olarak karma karışık edilebilir. Cinayetle alakası olsun olmasın hiçbir şeyden anlamayan herhangi bir memur gider, elle dokunulmayacak kadar ince kadın çamaşırlarını tartak martak getirir yahut da hiç hakkı olmadığı halde mektupları açar okur. Mesela böylece ismini bile bilmedikleri bir genç kadın hakkında müşahedeler hiçbir işe yaramadan yapılmış olur. Genç kadının fazla bir elbisesi yoktur. Gayet açık giyinmektedir. Elbiseleri pek fazla olmamakla beraber pek güzel nadide şeylerdir. Ama lüks şeyler değildir. Yalnız genç kadının zevk-i selimi bulunduğunu ispat eder. Dugan'a gelince beraberinde bir valiz götürmediyse ki bu çok az bir ihtimaldir çünkü... Buşvo'ya yayan gitmiştir. Buşvo az yol değil, hemen hemen giyecek üstündekinden başka hiçbir şeyi yok gibidir. Çünkü sandık odasında bulunan iyi yıkanmamış sarı bir pijama ile bir de tek tek bulunmuş bir çift terlikten ibarettir. Bu da gösteriyor ki adamın bir çift ayakkabısından başka ayakkabısı da yoktur. Yine bu bir şeye yaramayan şeylerden öğrendiğimize göre katil okumuş yazmış takımındandır. Yatak odasının raflarında bulunan kitaplardan anlaşıldığına göre hem de adam akıllı, kafalı bir adam. 4. Polisler doktorun arayın dediği kutuyu her tarafı karma karışık kedi parlarlarken genç doktor içinde tütün dolu bir kutuyu göstererek kimin ne isterseniz bahse girerim ki dedi sustu. Komiser arayın şu tütün kutusunu dedi. Aradığımız orada bulursak doğrusu pek şaşacağım ama. İşte o dakikadan itibaren doktora tecessüsle değil ama ehemmiyet vererek bakmaya başlanıldı. Çünkü tütün kutusuna elini sokan polis hafiyesi elini oradan boş çıkarmadı. Hakikaten bir hap kutusu çıkardı. Dolun hemen bu kutunun markasını üstüne bakmadan söyleyiverdi. Doktor müthiş seviniyordu. Keşke ona sabahleyin telefon edilmemiş olsaydı ne iyi olacaktı. Şişman komiserin yüzüne bakıp gülüyordu. Sorgu hakimi, kutudaki tozun karbonat olduğuna emin misiniz doktor? Sorgu hakimi hem şaşırmış hem ayran kalmıştı. Fakat komiser, yalnız şunu unutmayalım ki doktor bey bizden bir saat evvel buraya gelmiştir. Bir saat burada yapayalnız kaldığını biraz evvel itiraf etmişti sanıyorum, dedi. Sorgu hakimi, evet, doğru doğru ama yine de şey, tam bu sırada telefon çaldı. Paris'ti. Saat öğleden sonra beşti. Herkes, Sıcaktan ceketleri çıkarmış, gömleklerinin kolunu sıvamış rahatlamıştı. Yalnız sorgu hakimiyle katibi elbiselerini muhafaza ediyorlardı. Artık kimse mutfak masasının üzerinde bir ölü yattığını hatırlamıyordu. Polislerden biri açıkta bulunan bir şarap şişesine doğru fena fena bakmaya başlamış fakat bir türlü cesaret edememişti ki belediye reisi ''Eve bir adam yollasak da beyaz şarap getirsek.'' dedi. Biraz sonra şişelerin mantarı çıkarılmıştı. Herkesin elinde birer bardak vardı. Yalnız katip ter içinde hala yazıyordu. Ara sıra durup terini siliyor, bir yudum daha şarap alıyordu. Telefonda bir haylidir Paris'le çene çalan komiser nihayet gözüktü ve sorgu hakimine durumu izah etmeye başladı. Maktül'ün hüviyeti dediğim gibi hemen tespit edilmiş. Hatta ben bile aşağı yukarı tahmin etmiştim ya olduğunu. Boksör Joe dedikleri biri. Bu isim komiserden başkasına pek yabancıydı. Sustular. Komiser devam etti. Külhan Bey'in biri. Hepşey civarında, şu ten meydanı civarındaki barlara devam eden külhanilerden. Üç ay önce hapisten çıkmış. Doktor, sanki bir rakamı kafasına iyice sokmak istermiş gibi. Üç ay demek. Demek üç ay olmuş. Beş. Komiserin bakışları doktora. Bundan size ne der gibi bakıyordu. Bu efendi bana takılmakta devam ederse? Vallahi takılmıyorum. Ne münasebet. Devam edin komiser bey. Boksörcu son zamanlarda yani bir iki hafta evvel Paris'te görülmüş. O halde buraya trenle geldi demektir. Acaba buraya ne yapmaya geldi? Mesele de bu ya. Herhalde buraya kalbine bir bıçak saplatmak ondan sonra da bir sandığın içinde gömülmek için gelmemiş olmalı. Hala fikrinde ısrar eden sorgu hakimi, Farz edelim ki buraya o kadını görmek için gelmiş olsun. Hayır, buraya onun için gelmiş olamazdı Boksör Joe. Doktor bunu bilmiyor ama hissediyordu. Ama niçin geldi? Bunu da bulacak imkanı yok bu işi neticelendirecek. Belki çok zor bir şey ama Boksör Joe'nun niçin buraya geldiğini anlayacak komisere sordu. Son defa niçin mahkum edildiğini öğrendiniz mi? ''Bu oyuna benim sözümü kesmeseydiniz şimdiye kadar bunu da öğrenmiş olurdunuz.'' Ponteyn sokağında bir meyhanecinin öldürülmesi işinden. ''Kaç seneymiş? yemiş?'' ''İki sene.'' Alçakça bir cinayete kurban gitmiş meyhaneci. Cinayetin sebebi hırsızlık. Adam dükkanı kaparken bunlar beş altı kişi içeride kalmışlar, kasayı soymak istemişler. Herif yattığı yerden gürültüyü duymuş kalkmış. Beş altı kişiye karşı gelmiş adam akıllı dövüşmüş. Kolay kolay yakayı sıyramayacaklarını anlayan aydutlar bıçağa tabancaya sarılmışlar. Polisler yetişince yalnız Joe'yu yakalayabilmişler. Bu yüzden cürüm ortağı töhmetiyle mahkum olmuş. Çünkü mehaneciyi öldüren tabancanın üzerindeki parmak izleri başkasınınmış. Sonra yine sorgu hakimine dönüp ''Siz de işitmişsinizdir. Ben telefon ederken ya son zamanlarda Paris'te gözüküp gözükmediğini sordum. Çünkü Paris'te ikameti mahsullu görüldüğünden bir zaman için baş şehre girmesi menedilmiş. Ama durulmaydı hedefsiz herif birkaç defa Etôile Meydanı kahvelerinde görmüşler. Doktor memnuniyetle Bu halde demek ki burada oturmuyor yahut bu civarda saklanmıyordu. Ben bu taraflarda aklandığını söylememiştim ki. Hayır ama biraz evvel bu ihtimali ortaya sürmemiş miydiniz? Sürerim sürmem. Nihayet bir ihtimal olarak Sorgu hakimi hemen araya girmek lüzumunu hissetti. Belki de artık doktorla komiserin dövüşeceklerinden korkmuştu. ''Efendiler, efendiler.'' dedi. Komiser daha yukarıdaki sözlerini bitirmeden gayet tuhaf bir şey oldu. Doktor çıkarıp bir sandalyeye astığı ceketini aldı. Sanki pek sevdiği bir hastasına yaptığı ziyaretten dönüyormuşçasına terbiyeli, nazik güler yüzle hazır bulunanları selamladı. ''Efendiler, artık bana ihtiyacınız kalmamış olsa gerek.'' ''Hastalarımı ziyaret vakti geldi. Müsaadenizle.'' dedi, ayrıldı. 6. Fakat otomobilini hastalarının tıklım tıklım beklediği küçük muayenehanesinin önünde durdurtmadı. Bushford'a kadar iş yolunda gitti. Yol güzel mi güzeldi? Ağaçlarda kuşlar çakıyordu. Hatta doktor kendi kendisini birkaç defa ıslık çalarken yakaladı da şaşırdı. Birdenbire bir telefon. Bundan evvel o küçük evde oturanlarla fazla meşgul olmamıştı. Evlerinin önünden geçer giderdi. Ama haklarında hiçbir şey düşünmemişti. Yalnız bir defasında Dugone, eczanede rastlamış alelade bir ilaç hakkında fikrini beyan etmişti. Fazla meth bir ilaç ismi salık vermişti. Böyle olduğu halde işte her şeyi o vermişti. Ötekiler, sorgu hakimi olsun, komiser olsun, o babacan belediye reisi olsun, bir takım boş sözlerle vakit geçiriyorlar, doğru dürüst bir muhakeme yürütemiyorlardı. Halbuki O, her şeyi meydana çıkardığından emindi. Zaten bu nevi polis işlerinde alakalılar, ipucu elde edebilmek için işi çorbaya çevirirler, düğümü çözeceklerine bütün Arap saçına döndürürlerdi. Her zaman böyle ola gelirdi. Neden böyle olurdu? Salim bir muhakeme yürütemezlerdi. Teperruatın içine dalıp çıkamazlardı da ondan. Peki o, o işi neresinden kavramış, muhakemeyi nasıl yürütmüştü? Eşim burasını tam manasıyla anlatamayacaktı. Ama hissediyordu ki bu iş böyledir. Başka türlü olamaz yahut da daha doğrusu. Neyse uzatmayalım. Esas olan şey meseleyi aydınlatmak değil mi? Şimdi o küçük evin sırrı küçük köy doktoru için bir sır değildir. Her şey gün gibi aşikardır. Şu halde bu dakikada en mühim mesele nedir? Dugin'i bulmak değil mi? Pekala Dugan'ı bulmak mühim bir şey değil, hatta kolaydır. Bu küçük bir yer. Sokakları pis kokan cephaneliğin oradan kaldırıldığından beri sokaklarında cinler top atan ölü bir şehir. Evvela küçük kasabanın en büyük meydanındaki belediye gazinosundan başlayalım aramaya. Gazinonun ne içinde ne bahçesinde Dugan yok. Kasabanın kahvesi mi eksik? Hepsini dolaşırız. O kahveden bu kahveye, bu kahveden o kahveye hepsinde bir bardak şarap yuvarlayarak netice emin dolaştı. Yok, yok. Şu Dugon sersemin biri değilse bulacağım onu diyordu. Doktora göre Dugon'un sersem olması için kalkıp bir trene yahut da Paris'e giden bir otomobile atlaması kafiydi. Çünkü bu takdirde ya otobüse binerken yahut da trenden inerken yakalanmamasına imkan yoktu. Şu kasabanın 40 kahvesi, 45 sokağı var. Ne halt karıştırır agogun kazı? Nerede olabilir şu dugun? Tuh Allah kahretsin. Az daha unutuyordum. Dedi, hemen otomobiline atladı. Kendisini tanıyacaklarına falan hiç aldırış etmeden, kapılarında numaraları, kocaman asılı pencereleri sımsıkı kapalı evlerin bulunduğu bir sokağa attı. 7 Evlerin hepsini ayrı ayrı dolaştı. Kapılarından içeriye girer girmez koluna giren güzel hanımlara hiç yüz vermeden şişman, çirkin ve bıyıklı cinsinden olanlara sorup soruşturdu. Bizim sakallı bir arkadaş vardı da, burada bana söz vermişti de, numarayı unuttum da. Sakallı birisi mi? Hayır, böyle birisi gelmedi. Zaten öğleden sonraları bizim evlere yalnız pek tanıdıklar gelir gider. Sakallı birisi gelmiş olsaydı fark ederdik. Cevabını aldı. Yine kendini sokakta buldu. Otomobilini atlarken söyleniyordu. Sahiden eşeğim biriymişim. Bu kadar budalalık olmaz yahu. Nasıl da aklıma gelmedi. Olur şey değil. Kahvelerden varlardan sonra aradığı umum haneleri de geride bırakarak şimdi de berberleri dolaşıyordu. İlk girdiği berber dükkanının sahibine ''İstasyonda bir arkadaşla buluşacaktık. Bir yere gidiyorum.'' diye çıktı, gözükmedi. Birkaç aydır sakal bırakmıştı da kestireceğim diyordu. Acaba size uğradı mı diye gelmiştim. Ayağında gri bir pantolon vardı. Ernst, sen bugün sakallı birini tıraş ettin mi? Hayır patron. Bir berber, iki berber, üç berber, bir berber, bir berbere, bire berber, birader, on berber. Bereket versin meyhanelerin sırası geçmişti. Yoksa zom hale gelecekti. Yok, kimse sakal tıraş etmemiş. Sakal tıraş etmemiş olmaz ha? Yani sakallı birinin sakalını düzeltmemiş, kesmemiş. Sakal mı? Ha evet. Saat üçe doğru tamam. Tam saat üçte böyle birisini kestim. Ama pantolonuna pek dikkat etmemiştim. Oh, orasının pek ziyanı yok. Yalnız mıydı? Evet. Bir bayanla geldiyse orasını bilmem. Ama... Bir defa soralım Ağustos. Bugün öğleden sonra üçe doğru bir bayan Hayır hayır Bu kadarı yeter Hem bu kadar öylesine yeter ki Sarhoş gibi olmuştu İşte yalnız başına muhakeme kudretiyle Duguin'in bugün öğleden sonra Nerede bulunduğunu keşfetmemiş miydi Hatta şimdi Duguin'in yürüdüğü yoldan Gitmiyor muydu Buradan çıktıktan sonra ne tarafa gitti acaba Hayır Artık bundan ötesini bilmiyorlar Kendisi de bilmiyor işte. Yol tıkandı kaldı. Bir çeyrek saat sonra güneş, evlerin ve büyük meydanın arkasında batarken bütün cesareti kırılmıştı. İşe nasıl meydanın büyük gazinosundan başlamışsa orada da bitirmişti. Oturup bir şey içmeliydi. Bir köşede iki üniversiteli kağıt oynuyor. Ortada önünde bir bardak birayla oturmuş bir kadın ona göz ediyordu kendi kendine. ''Olmadı, işleri karıştırdık.'' dedi. ''Garson, bir pernottu.'' Ömründe bu kadar içki içmemişti. Ne de bu kadar fazla düşünmüştü. Zaman geçip gidiyor. Vakit yok. Bir saat sonra artık Dugin'i bulamayacak. Bu iş neden buraya kadar gelip dayanmıştı? Bir yanlışlık yapmıştı. Gelip ta berbere kadar takip ediyor. Ondan öteye neden gidemiyordu? Muhakemesinde bir hata vardı. Başka türlü olamazdı. 8- İkinci defa bana telefon ettiği zaman bana ne demişti? Ona, ''Bir yaralı size müracaat ederse bu sırrı doktorluk şerefi adına muhafaza edeceksiniz.'' dememiş miydi? O halde tereddüt içindeydi. Gözleri sabit bir noktada hala düşünüyordu. Yüzü bir bira içen kadının tarafına dönük olduğu için kadıncağız bu sabit bakışı kendine sanmış bir hacı yakaladığına memnun sırıtmaya başlamıştı. O halde, ''Demek ki Doolin Busho'dan ayrılmış.'' Marsili'ye muhakkak suretle gitmiştir. marsilya buşfo arası 45 kilometre yayan gidemez. Otobüse, trene binemez. Oraya ancak bisikletle gidebilir. Bir hatayı tamir etmişti. Başka türlü olamazdı. İçtiği içkinin parasını ödemeyi unutarak garsonun arkasından koşmasına rağmen hızlı hızlı uzaklaştı. Doğru polis dairesine gitti. Affedersiniz efendim. Sizden bir şey rica edeceğim. Bugün öğleden sonra Bushfo'da bir bisiklet hırsızlığı oldu mu? Nöbetçi polisin şaşkınlığından ağzı bir karış açık kalmıştı. ''Bir bisiklet hırsızlığı mı? Niye sordunuz?'' ''Ve hiç şey aklıma geldi de...'' Polis böylesine de hiç rastlamamıştı. ''Hayır beyim'' dedi. ''Bugün öğleden sonra bu uşvoda hiçbir bisiklet çalınmamıştır.'' ''Demek şu Dugin hem beceriksiz hem çok utangaçmış.'' Yoksa insanın böyle bir vaziyette bir bisiklete atlayıp sıvışması kadar kolay ve tabii bir şey olamazdı. Sordu. Bu bisiklet satan veya kiralayan dükkanlar çok mudur? Ne bileyim beyim ben. Burada biz sporla uğraşmıyoruz ki. Bu bu nevi sekiz dükkan vardı. Ama hepsini birden aynı zamanda ziyaret edemez diye üçüncüsünde keyfi yerine gelmişti. Dükkan sahibi az bir şey kuşkulanmış ama cevap vermişti. Hayır, bugün bisiklet satmadım ama iki tane kiraladım. Bir tanesi iki kişilik miydi? Evet, iki kişilik. Bir kadınla bir erkek gelip aldılar. Saat dörde doğru mu? Hayır, saat altıda. Saat altıda o buşkodaydı. Demek bir küçük tesadüf olsa karşı karşıya bile gelip edeceklerdi. Adamın pantolonu gri rengindeydi değil mi? Mümkün. Şimdi artık ipin ucunu yeniden yakalamıştı, kaçırmamalıydı. Dükkancı kapama zamanı geldiğinden kısa kesmek istiyordu. ''Afedersiniz, bir sual daha. Size herhalde bisiklet için garanti bir şey bırakmıştır.'' ''Tabii, üzerinde para yoktu, saatini bıraktı.'' ''Fevkalade, ümit edilmeyecek kadar büyük muvaffakiyet. Küçük doktorun kalbi yerinden oynayacakmış gibi çarpıyordu.'' Şu sersem bisiklet kiralayıcı ukalalık etmezse lütfen gösterir misiniz saati bana korkmayın canım bir şey için değil ben Marsilya'dan doktor dolantım İsterseniz alın bakın kartıma bu herife pede ne oluyor ne de şüpheli şüpheli bakıyor ona ne sanki neyse bir bahane bulup da söylemeli bu şovda buluşmak üzere bir arkadaşla sözleşmiştik herhalde bana gelmek için bisiklet kiralamaya mecbur olmuştur.'' diye düşünmüştüm ne diye otobüse binmemiş. ''Aklına gelmemiştir. Daha doğrusu bisikleti pek sever. Hava da güzel, kim bilir. Siz gösterin bana saati, bakalım o mu?'' ''Yoksa bisikleti kiraladığım adamın yanındaki küçük hanımın dostu musunuz? Yoksa kıskançlık sayı Böyle söyledi ama yine de saati bana göstermezlik edemedi. Beni gözünden kaçırmadan yan gözle süzerek rehin bırakılmış saati gösterdi. ''Fevkalade güzel, altın kronometre bir saatti.'' ''Şunun kapağını da açıverir misiniz? Belki de ismi...'' Sahiden bugün sağından kalkmıştı. Aklına gelen başına geliyordu. Saatin kapağının içinde iki isim vardı. Tabii birisi soyadı. Jean Lachie. Hatta bir de adresi. Boulevard Papel Paris. 67. Çok teşekkür ederim. Ta kendisiymiş. Eyvallah. 9. Bir şeyler daha söyleyip hemen yola çıkmak, bisiklettekileri yakalamak lazım. Tabii doğru bizim köye, Marsili'ye doğru pedal çeviriyorlar. Acaba pek mi hızlı gidiyorlar? Hızlı gidiyorlarsa yetişemem. Acaba ne taraftan gidecekler? Şoseden mi? Yoksa tarlalar arasında yollardan mı? Bu tarafları tanımadıklarına göre bu yollara sapamazlar. Sonra kaybolurlar. Şoseden gidiyorlardır. Bu sefer dönüş delice bir şey oldu. Ortalık hemen hemen kararmıştı. Ağaçların altında karanlık büsbütün kesifti. Aksi olacak yolda bisikletli insanlarla doluydu. Hep kadınla erkekli iki kişilik bisikletlere rastlanıyordu. Küçük doktorumuz arabasının fenerlerini yakmış, bu bisikletlilerin peşine takılıyor, yanlarına varınca ışığı gözlerine tutuyor, göremezse dönüp tekrar dikkatli dikkatli gözlerine bakıyordu. Ona herkes deli bozuluğun biri sanıyor, söyleniyorlardı. Şimdi artık bütün süratıyla hareket edip işi bitirmeliydi. Dugin, Gündüzün tam onun düşündüğü gibi hareket etmişti ama gece ne yapacağı belli olmazdı. Karanlıktan bir istifade buralardan uzaklaşması kadar da tabii bir şey olamazdı. Bir yarım saattir ortalık kararmıştı. Bu halde, Neil, Marsili, işte evi solda, önünde demir parmaklığı var. Bahçesi çitin içinde. Yemek odasında ışık yanıyor, muayene odasında da ışık var. Demek çok geç kaldı, Duane'i bulamaz artık. Madem ki muayenehanesinde ışık var, bu demektir ki arabasını kapının önünde kontak anahtarını kapamayı unutarak işler vaziyette bıraktı. Hizmetçisi Anna kapıyı açıp da onu görünce telaşlı telaşlı, ''Nihayet gelebildiniz. Her tarafa telefon ettim. Burada sizi bir kadın bekliyor. Zavallı.'' ''Biliyorum.'' Anna'nın şaşırdığını görünce hemen kendini topladı. ''Yani muayenehanede ışık gördüm de anlamıştım.'' dedi. ''Bizim evin biraz ötesindeki dönemeçte bir otomobil çarpmış zavallı kadına.'' ''Ben her zaman söylemez miydim bu dönemeç?'' Artık dinlemiyordu. İyice biliyordu ki yapacak birçok işi vardı. Ceketini çıkarıp Anna'ya verdi. Kabinesine doğru ilerledi. Kapıyı kaparken daha kadının yüzüne bile bakmadan konuşmaya başlamıştı. ''Çok fena oldu. Size yetişemedim. Bir yarım saatçik daha gecikseydiniz ne olurdu?'' Bluzunu giyerken arkası kadına dönük sordu. Kurşun mu? Perdelerin kapalı olup olmadığına baktı kadın. Başıyla hayır demişti. Sapsarıydı rengi. Bu sarılık acıdan daha ziyade heyecanın verdiği bir solukluktu. Omzuna kan içinde kalmış bir mendil bastırmıştı. Doktor. O halde yine bıçak. Onda da bu bıçak merakı. Kadın pek hafif bir tebessümle cevap verdi. Tabancası yoktu. Zaten olsa da kullanamayacaktı sanırım. Tabancadan pek çekinirdi. Bu korsajı çıkarın. Ona bakmıyor gibi yaparak vakit kaybetmeden ispirtü lambasını yakmış su ısıtıyor, gazlı bezleri, pamukları, pansuman edebatını çıkarıyordu. Sordu. Dikmek lazım gelecek mi dersiniz? Zannetmem pek kuvvetli vurmamıştı. Döndü, kadının çıplak sırtına baktı. Bu harikulade güzel bir sırttı. Omuzuna doğru iki santimetrelik bir yaranın güzelliğine hiçbir şey yapamayacağı bir sırttı. Sabaha karşı Bordo'ya varmak niyetiyle bisikletle yola çıktı. Bordo'dan kalkacak vapur var mıymış? Bugün Bushfo'da gazetede görmüş. Vezu isminde bir vapur yarın sabah Şili'ye doğru hareket edecekmiş. Yolcu gibi binebilirse ne ala? Binemezse gizlice binecek. Bir denize açıldılar mı tamam. Vezu Fransız vapuru değilmiş. Acıtıyor muyum? fazla değil. Siz pamuğun yaranın üstünde tutun da ben aletlerimi alayım.'' Aklı aletlerini almaktan ziyade başka bir yerdeydi. Gidip Anna'yı görecekti. Hizmetçiyi soğumuş çorbayı içerken buldu. ''Bana bak Anna.'' dedi. ''Bu akşam buraya kimse gelmedi. Anlaşıldı mı?'' ''Hiçbir kadın görmediniz. Sonra bir de ne olur ne olmaz misafir odasını hazırlayayım.'' On. Geri döndüğü zaman genç kadın ona endişeyle bakıyordu. Ona emniyet vermek için hemen ''Hiçbir şeyden korkmayın. Bir yere telefon filan etmedim. Yalnız şunu düşünüyorum ki dostumuz Laş'ı bisikletle 180 kilometre kat edecek kadar kuvvetli midir? Onun sahici ismini biliyorsunuz demek.'' ''Tabii. Ne demek?'' Kadının hayretinden hem memnun hem mağrurdu. Dikiş malzemesini hazırlarken ''Korkmayın. Küçücük bir yara izi bile kalmayacak.'' ''Hakiki ismini nasıl öğrendiniz?'' İsterseniz bütün hikayesini baştan sonuna kadar size anlatırım. Bunun için de polise müracaat etmeme lüzum bile yok. Açarım telefonu. Bulurum Paris'i. Bulbar Raspel'de 67 numarayı ararım. Telefonun öbür ucunda da evlatlarını reddetmiş bir babayla anayı bulacağına eminim. Onların hiçbir şey bildikleri yok. Jean Cezayir'de stajını yapıyor sanıyorlar. Jean mühendistir biliyor musunuz? Doktor birdenbire sordu. ''Pekala, siz kimsiniz?'' Sorduğuna pişman oldu ama kadının hafifçe güldüğünü görünce perahladı. ''Demek benim hakkımda bir şey bilmiyorsunuz. Öğrenemediniz.'' ''Hayır, size dair hiçbir şey bilmiyorum. Hatta isminizi bile.'' ''Muhakkak öğrenmek niyetinde misiniz?'' ''Pekala, ismim Lordur. Lord Belil. Paris'te Gaudelape de Mankenim.'' Genç kadının canını acıttı. ''Sanki... Kendi kendisine bütün bunları keşfedememiş olduğuna canı sıkılmış gibiydi. Kadın sordu. Peki daha neler biliyorsunuz bakalım? Hepsini, her şeyi ve hiçbir şeyi. Tabii, Ebel Emir'de Jean Lachie'nin sevgilisi olduğunuzu. Bir buçuk senedir sevişiyoruz. Tamam, o halde demek ki birbirinizi tanıdığınızdan beri birini öldürdüğünü... Bilmiyordum ama ona tam bu sıralarda rastladım... Evini uğramıyor, çok içiyordu. Şu halde unutmak için olmalı. Önceleri ondan pek hoşlanmıyordum. Bana gününü gün etmeye çalışan gençlerden biri tesirini veriyordu. Fakat sonra baktım ki, öyle çocuk değil. Daha ciddi, daha hisli, daha insan. Bilhassa bu insanlığı hoşuma gitti. Bilseniz ne kadar iyi çocuktur. Oynamayın, böyle kımıldamadan durun. Hareketsiz de konuşulabilir. Paris'te hemen hemen beraber yaşıyorduk. Ama ne de olsa her akşam eve dönmek mecburiyeti vardı. Babası bakanlıkların birinde yüksek bir memurdu. Gayet ciddi, sert bir adamdı. Günün birinde John, bana şehir haricinde fakirhane yaşamak şartıyla kendisiyle gelip gelemeyeceğimi sordu. ''Sevinçle peki'' dedim. ''Altı ay evvel?'' ''Evet.'' ''Yani boksör Joe'nun hapishaneden çıkmasına bir iki hafta kaldığı zaman, Joe hapishaneden Jana mektup yazıp şantaj yapmaya başlamış mıydı?'' Ben hiçbir şey bilmiyordum buna dair o zamanlar. Kalktık, bildiğiniz gibi buraya gelip küçük eve sığındık. Mesut, çok mesut günler geçirdik. Üç ay kadar. Nereden biliyorsunuz? Çünkü bilmeyerek rahatınızı ben kaçırdım da. Hatırlamıyor musunuz? Bir gün size rastlamıştım da, arkadaşınızın geceleri iyi uyuyup uyumadığını sormuştum. Hani unuttunuz mu? Güzel. Şimdi siz de şu şezlonga rahatça uzanın bakalım. İstirahat edin işte, her şeyi bana malum eden bu uyku ilacın meselesidir. Dugin Yahutta hakiki ismiyle Jean Lachie geceleri uyumak için uyku ilacı almaya hiç de ihtiyacı yoktu. Ama Joe onun izini bulmuştu. Muhakkak adresini almış, hatta hapishaneden çıktığını müjdelemek üzere mektup bile yazmıştı belki. Yahut da Lachie onu bu civarda serseri serseri dolaşırken görmüş olabilir. Tabii Joe'nun bir gün eve gelmesinden fena halde ürküyordu. Çünkü bu surette siz o cinayet vakasını öğrenmiş olacaktınız. Geldi beni buldu. O sıralarda uyku ilacına ihtiyacı olduğunu, hap yutamadığı için suda eriyebilen bir uyku ilacı salık vermemi istedi. Yani böylece bana birine haberi olmaksızın uyutmak istediğini söylemiş oldu. Ben de akşamları beraber bir kadehçik içtiğimiz vermutu acı bulmaya başlamıştım. Sorunca içine bir miktar kuvvet ilacı ilave ettirdiğini söylüyordu. Bazı geceler, Bana ısrarla üç dört kadeh içiriyordu. Sabahları zor kalkıyordum. Joe'nun geleceği akşamlar size vermutu fazla içiriyordu. Tabii siz bütün vaziyeti anlamıştınız. Joe biraz yine bulmuş gibi zavallılar Larşi'yi hükmü altında tutuyor, para sızdırmaya çalışıyordu. 11 Evet tamam, ben bunları hep o sırada öğrendim. Yine benim sayemde yoksa zor öğrenirdiniz. Size Jan'ın iyi uyuyup uyumadığını sorarak kulağınızı bükmüştüm. Zaten ben de Jan'ın değiştiğini anlamıştım. Ben de haber verince ceplerini karıştırdınız. Uyku ilacını buldunuz. O zaman neye geceleri derin derin uyuduğunuzu, vermutun tadının bir tuhaf olduğunu anlayıverdiniz. Bunun yerine uyku ilacını karbonatla değiştirip, ilacı da sandık odasındaki gömleklerinizin arasına sakladınız. Sap sap sordu. Yoksa bulundu mu? Sonra da, Jo ile Jan arasındaki buluşmalarda neler konuştuklarını dinlemeye başladınız. Üçüncüyü, en sonu saymazsak iki defa onları dinledim. Bu işin iyi bitmeyeceğini anlamıştım. Jan'a sırrını bildiğimi söyleyemedim. Yalnız onu daha uzaklara gitmek için kandırmaya çalıştım. Ama şu oturduğumuz küçük ev için deli divane oluyordu. Mesuttu, mesuttum. Elif'in nihayet usanıp bizi rahat bırakacağını umuyordu. Dün, daha dündü değil mi? Hey Rabbi. Daha dün, bana sanki bir asır geçmiş gibi geliyor dünkü günün üstünden. Joe yine geldi. Bu sefer kavga ettiler. Jean artık beş para veremeyeceğini, biriktirdiği beş on kuruşunda eriyip gittiğini anlatmaya çalışıyordu. Öteki alay ediyor, kalkıp anasına babasına haber vereceğini, onların da saçını başını yolacaklarını söylüyordu. Nihayet yumruk yumruğa geldiler. Joe cebinden bir bıçak çıkardı, Jean'ın üstüne hücum etti. Jean belli olmaz ama fevkalade kuvvetlidir. Herifin elinden bıçağı aldı, alır almaz da kalbine sapladı. Başka çare yoktu. Yoksa o onu temizleyecekti. Beni uyuyor sanıyordu. İkimiz de korkunç bir gece geçirdik. Ben ortaya çıkmaya cesaret edemiyordum. O evin içinde gezinip duruyordu. Sonra bahçeye çıktı. Uzun müddet bahçede gidip geldiğini duydum. Sabaha karşı da çıkıp gitmeden evvel bana telefon etti. Uyku ilacının miktarını fazla koydu sanıyor. Bu yüzden sizin için üzülüyordu. ''Hımm, tesadüfen görmüş olduğu Joe'nun cesedi bulunursa sizi bu cinayetten alakasız bırakmak için benim şahitliğime ihtiyacı vardı. Ben gelip sizi fazlaca verilmiş bir uyku ilacının tesiri altında bulayım istiyordu.'' Birdenbire kapıya doğru gitti. Hızla açtı. Anna'yı kendilerini dinlerken yakaladı. Hiçbir şey söylemedi, kaşlarını çatmakla yetindi. Sonra tekrar kapıyı kapadı. Paketini çıkarıp bir sigara aldı. Genç kadına, ''Müsaade eder misiniz?'' Bir tane de bana verirseniz, hekim olarak mı? Pekala, ne yapalım? Mahkeme tarzımı takip ediyor musunuz? Ben sizi gelip de evde uykuda bulursam diye bana telefon ediyor. Olur da evde kimseyi bulamazsam. Ben de hemen onun arkasından sokağa fırlamıştım. Arkasından takip ettim. Ona yardım etmek, himaye etmek istiyordum. Beni bu şforda ancak görebildi. Tabii deli gibi oldu. Siz demek vaka cereyan ederken uyumuyordunuz. ''Şu halde ister istemez cinayete metal derdiniz. Hatta bu surette bir cürüm ortağı oluyordunuz.'' O da bana bunu söyledi. Bana her şeyi itiraf etti. Birer birer hepsini anlattı. İki sene evvel bir takım serserilerle arkadaş olmuş. Ona şöyle kan falan dökmeden bir hırsızlık yapacaklarını, onun da kendilerine yardım etmesini istemişler. Çocukluk razı olmuş. Fontaine sokağındaki meyhaneyi soymak istemişler. Meyhaneci uyanmış, Bir kavgadır başlamış. Tam bu sırada Joe eline bir tabanca tutuşturmuş. Nereye attığını, nasıl attığını bilmeden tabanca patlayıvermiş. Joe yakalanınca avukatını can tutmuş. Hapishanedeyken para göndermiş. Herifin metresine senelerce bakmış. İşte o sıralarda bana rastlamış. Sanki bir kabus içinde yaşarken ben ona biraz hayat vermişim. Fakat hep Joe'yu düşünürmüş. Hapishaneden çıkınca yine ona musallat olacağını, rahat bırakmayacağını tahmin ediyormuş. Birikmiş birkaç parası varmış. İzini ortadan kaybetmek istemiş. İşte bu suretle de şu sakin Tenha köye gelip yerleşmiş bulunuyorduk. Doktor, içtiği içkilerin tesiriyle fena halde acıkmıştı. Birden bile kadına sordu. Karnınız acıkmadı mı sizin? Karnımı düşünecek halde değilim. Kafam Bordo yolunda uçup giden janda. Beraber gitmeyi teklif ettiniz herhalde. Etmez olur muyum? Ama istemedi. İki kişi kimseye gözükmeden kaçamayacağımızı, halbuki bir tek insanın kolaylıkla saklanabileceğini iddia etti. Beni de emniyette olayım diye. Bilmem böyle düşündü. Hekim namusuma güvenerek sizi yaraladı. Böylece sizi tedavi etmek mecburiyetinde bulunduğumu, birkaç gün misafir edebileceğimi düşündü. Evet doğru, bunun üzerine Bushvadan telefon etti. Ondan sonra da gidip sakalını kestirdi. 12- Küçük köy doktoru mağrur fakat aynı zamanda saf bir tebessümle güldü. Kendi kendisiyle iftihar etmeye hakkı yok muydu? Şu saatte sorgu hakimi olsun, komiser olsun, öteki polisler olsun bu meselede daha hiçbir şey halletmiş değillerdi. Belki de işi hala çorbaya döndürmekte devam ediyorlardı. Küçük doktor şimdi hepsinin ferlik ferlik aradıkları kadınla baş başa bulunuyordu. Eşkaline her istasyona haber verdikleri adamın şu saatte bir bisikletlinin şu kadar zaman zarfında ne kadar yol gidebileceğini hesap ederek nerede bulunabileceğini isterse onlara haber verebilirdi. Evet, bunu yapabilirdi. Ne tuhaf şey değil mi? Hatta gider, berberden katilin sakalını alır bir zarf içinde komisere gönderebilirdi de. Yalnız sakalı mı ya? Ya saat? Elbette mağrur olacaktı. Kendi kendine hayran olmakta devam ederken hastasını unutmuş gibiydi. Kadın, cigarasının kölünü düşürmemek için elini altına tutmuş gözleriyle bir cigara tablası aramaktaydı. ''Teşekkür ederim. Eğer aman tahtaya vuralım, Şili'ye varabilirse orada muhakkak hayatını kazanır elindeki mühendis diplomasıyla. Seyahatim için lazım gelen parayı kazanır kazanmaz, muhacir gibi de olsa, büsbütün de olsa kalkıp oraya gideceğim.'' Şu dakikaya kadar kadın gayet cesurane hareket etmişti. Ama bu böyle devam edemezdi. Sahiden de yukarıdaki sözleri söyledikten bir iki saniye sonra Genç kadının da dudakları buruşmaya Sonra da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı Gözünü elleriyle kapamıştı Şimdi artık yalnız canı düşünüyordu Geceleri yuta yuta konuşuyordu O ne iyi çocuktu Beni bu işten sıyırmak için neler yapmadı Ah bilseniz o ne iyi çocuktu Bu işe onu öteki alçaklar sürükledi Eline silah verdiler O belki havaya kurşun sıkarken başkasının meyhaneciyi öldürüyordu. O, Joe'yu öldürmezdi. Nefsini müdafaa etti. Hayvan gibi herif ona nasıl hücum ediyordu görmeliydiniz. Sonra durmadan zavallı cana... ''Oğlum doğru Giyotin'e gideceksin, doğru. O güzel kafanı Giyotin'in korkunç deliğine sokacaksın. Seyretmeye gelmiş kalabalığın içinde ön sırada kim bulunacak biliyor musun? Ben, dostun Joe, anlaşıldı mı?'' ''Dostun Joe, o zaman keyfinden sırıtacak. Toslamıyorsun artık bize ha? Öyle olsun. Göreceksin. Gidip kanmazlayacağım bu sefer. Öyle anafor yok. Biz iki sene delikte beyimiz için çilemizi dolduralım. Efendi Hazretleri burada keka. Yok anam yok. Uçlan bakalım patagozları. Patagoz lafı işitince suratın ekşiyor. Yiyotin deyince de titremeye başlıyorsun. Ya para ya ip anam kurtuluş yok.'' Bu sözlere karşı kim olsa dayanabilirdi? Kimse değil mi? Genç kadının sinirleri büsbütün boşanmıştı. Neredeyse bayılmak üzereydi. Doktor hemen tuz ruhu koklatmak üzere dolabına koştu. Rica ederim sükunet bulun. Durun bu kadar sinirlenmeyin. Merak etmeyin ona bir şeycik olmaz. Yarın bu saatte artık denizdedir. O zaman da hiçbir şey yapamaz. Şili toprağında sayılır. Fransa ile Şili arasında iade-i mücrimin muayyedesi yoktur. O da bana yemin ederek bunu söylemişti. Sahi yok mudur iadeyi i mücrimin anlaşması Şili ile aramızda? Allah Allah, doktoru da ne oluyor? Ne diye genç kadının yumuşak ve terli elini elinin içinden bırakmak istemiyor? Sonra neden bu kadar tatlı tatlı konuşuyor, onu teskiğine çalışıyor? Ancak tanıdığı bir adamın talihi hakkında kadınla beraber o da üzülüp meraklanıyor. Adamcağızın kurtulmasını canı gönülden o da temenni ediyor. Ya Anna, aşçı kadın mutfağında bütün bunlar hakkında ne düşünüyor kim bilir? Bütün bu tatlı şeylere rağmen birdenbire ciddileşip ama yine tatlı bir sesle ''Göreceksiniz, bir gün onu bulacaksınız.'' diyor. Diyor ama hani neredeyse kadını dizine yatıracak ve ona hep jandan bahsederek dizinde uyutacak. Son